Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bu hafta 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle istiklalden ses topladım diyebiliriz. O yürüyüşe katılıp aslında yan tarafta yürüyüşü izleyen insanlarla konuştum ve verdiği cevapları duy insanların verdiği cevapları duyduğunuz zaman siz de fark edeceksiniz. O muhtemel bakış açısında zaten. Ve insanların neden o eylemlere katılmadığını ve e, bu kadın meselesine nasıl yaklaştıklarını. Arkasından da Fatih Üniversitesi öğretim üyesi Nil Mutluer'le konuşuyoruz. Kadın e, medyada kadın e, nefret söylemi meselesi üzerine. Şimdi sokak sesleri bir 10 dakika sürecek. Arkasından da Nil Mutluer'le olan söyleşimizi dinleyebilirsiniz. I mean it'd be musunuz? Evet. 25 Kasım'ın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kadına şiddetin hayır olarak yasalaştı bir gün diyebiliyorum Avrupa'da. Yasalaşmadı aslında Avrupa'da. tam. Türkiye ilk olarak kabul etti bugün. Hmm. Değil. Yok o da değil <gülüyor> ama aslında 25 Kasım e, çok eskiden e, olan bir olayın e, kadına karşı şiddet için e, başka bir mücadele haline dönüştürülmüş versiyonu. Siz neler söyleyebilirsiniz? Sokaktan bir ses olarak. Kadına karşı şiddetle ilgili? Kadına şiddetin temelinde bence ülkenin gericileşmiş olması yatıyor. Zaten AKP ikidarıyla birlikte de özellikle bunun birkaç yüz katı artmış olması bu gericiliğin kadına şiddetteki etkisini de arttırmaktadır. Yani bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. İsminiz neydi acaba? Şahin Tabii. Tabii ki Galip Demirtaş. Galip Demirtaş teşekkür ederim. Siz de yürüyüşte misiniz? Yok. Aa, evet. Karışık. <gülüyor> evet Hayır. Evet. <gülüyor> evet. evet Yürüyüşteyiz. Neden bu kadar az erkek var sizce? Hiç bir fikrim yok. Yani ben de şaşkın durumdayım. Hadi, hadi. <gülüyor> Ama Bilemiyorum. Yani kadını... Tesadüf kadına... eseri yürüyüşteyiz. Tesadüf eseri yürüyüşteyiz ama destekliyoruz yani. Bugünün ne ne manaya geldiğini biliyor musun peki? Ya kad... Bilerek mi katıldın? Yani. Yani biliyorum bunu normalde. Aha. Bilirim Sekiz yani. 8 Mart değil miydi bu olay <gülüyor> ya? 8 <gülüyor> Mart Dünya Kadınlar günü. Kadınları seviyoruz. Kadın, kadınlar güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Sorun. Bilin. Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Siz de yürüyüşte misiniz yoksa buradan mı geçiyorsunuz? Buradan yürümeye başladık biz de. Buradan itibaren yürümeye başladınız. Yürüyüşe katıldınız. Siz neler söyleyebilirsiniz? Kadına Karşı Şiddetle mücadele hakkında belki de. Yani biz mağdur olan insanlar hep kadınlar oluyor tabii ki. Yani karşıyız tabii ki erkeklerin böyle davranışlarına. Kişi yolda yürürken bile rahat yürüyemiyoruz mesela. Sürekli... Tekli bir tehlike içerisindeyiz Ar acaba arkadan önden bir şeyler olur mu der mi şey yaparlar mı diye. Hem korkuyla yaşıyoruz yani tabii ki rahat giyinemiyoruz mesela. İnsanların e, bakış açısı her zaman değişik oluyor. Bu yüzden... Her şey hep böyle. E... Peki bunlara karşı ses çıkarıyor musunuz? Yani ses tek başına tabii ki olmuyor ama istediğim biz kadar ses çıkarsak da bence çok fazla değiştiğini zannetmiyorum. Hani e, Peki erkek... bütün kadınların sokağa çıkması, belki herkesin buna karşı ses çıkarması, belki de yasaların koruyucu olmasıyla beraber sokağa çıkmaya ve ses çıkarmaya ikna olabilir misiniz? Tabii ki öyle yasalara dayalı, kurallara dayalı bir şey olsa çok memnun oluruz mesela. Hani daha çok e, Ceza verici şeyler olsa mesela tecavüze uğrayan bir insan 5, eden bir insan 5 yıl sonra çıkmasın mesela. Hani bu tür şeylerin tabi yasayla daha da çok e, koruyucu olacağını düşünüyorum tabii ki. İsminiz? Emine Özlü. Teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Eee bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günü. Siz neler söyleyebilirsiniz? Neler söyleyebilirim? Olmaması gereken her şey bu ülkede var zaten. Şiddet sadece dün bugün değil. Bundan öncekilerde de bundan sonrakilerde de her zaman olacaktır Türkiye'de. Türkiye böyle devam ettiği sürece ne şiddetle biter ne herhangi bir şey biter. Devam eder sürekli. Peki sizin çözüm önerileri olarak sunabileceğiniz şeyler neler acaba? Nasıl? İnsanlar der ya anneler cennetin, annelerin ayaklarının altında cennettir diye. Bence bütün kadınların, sizin de, yanınızdakinin de veya sevgilinizin de, herhangi bir kadın da aynı şekilde üstün tutulması lazım. Erkek ve kadın diye değil. Yani kadın gerçekten erkekten üstün olmalıdır. Sonuçta o dünyaya Mutlaka onu dünyaya bir insan getirmiştir. O da sonuçta bir annedir. O da mutlaka bir gün kadın da bir gün bir çocuk dünyaya getirecektir. Öyle düşünmek gerekir. Nasıl getirmeyecekse de yine de saygı duyma bak gerekir. Hayır, saygı çıkması gerekir bütün insana şimdi. Şu arada şu arada görüyor musunuz? Bir tane erkek. Herkes sadece herhangi bir ne var mesela bakalım şu yan tarafa doğru. Sadece izleyenler erkek. Bence. Siz de öyle. Ben sadece destekliyorum. Benim annem de bir kadın sonuçta. Benim de bir kız arkadaşım olduğunda o da kadın olacak. Sırf senin gibi. Yani ben de bunları desteklerim yani. Ben de herhangi bir kadına şiddet uygulanmasına karşıyım. Ha yani soracaksınız. Hiç mi bir kadınla tartışmadın? Hiç mi bir kadınla el ele veya ne bileyim kendini itmedin, vurmadın? Yaptık ama gerçekten yapılmaması gereken şeyler. inkar etmiyorum. Bazı insanlar gibi yani eee bu ülkenin başbakanı da yapmıştır. Ne bileyim bu ülkenin cumhurbaşkanı da. Generalde sırf bugün içinde geçmişte yapmıştır. Herkes yapmıştır bunu. Peki buna çözüm önerisi olarak ne söylüyorsunuz? Bunu Siz de çözümü yaptığınızı söylüyorsunuz. Yaptığımız yani. Ne, Peki nedir, nasıl bir tartışma... nasıl bir cezası olsa vazgeçerdiniz bunu yapmaktan? Bunu. Ya da nasıl bir bilinç değişimi cezası mümkün olayamaz. belki? Bu ülkede ceza hiç Peki bundan sonra şiddet uygulamayacağınızı garanti verebilir misiniz? Ben mi? Benim uyguladığım şiddet değil ki ya. Benim uyguladığım bir, bir anlık sinirli olan bir şey yani. Ne o? İç, i̇tme en fazla. Psikolojik Başlasın şiddet olmadı. dediğimiz Biraz şey. Lakinim. Efendim? Psikolojik şiddet dediğimiz şey. Yani o. Ayrıca gibi. fiziksel olanını da uygulamışsınız aynı zamanda. Fiziksel uygulama farklı olur. Ben e, itmek? Et. Efendim? İtmek? İçmek. Değil mi? Onu siz, siz kadın olduğunuz için farklı konuştunuz. Eğer benim kız arkadaşım olsaydınız bunu tamam yüce, bir daha yapmayız derdim. Çeker giderdim. Muhtemelen sizin kız arkadaşınız olmazdım zaten o zaman. <gülüyor> Teşekkür ediyorum İyi bakın Siz bugün hakkında neler söylemek istersiniz? Destek veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii destek veriyoruz. Lona'yı. Kadın üzerindeki şiddet şey bir e, sistemsel bir şiddeti. E, bunu kırmak için de erkek olarak kadınlara destek veriyoruz. Bugünkü savaşlardan, bugünkü yolsuzluklardan, bugünkü küresel ısınmada hepsinde erkek egemen sistem sorumludur. Onun için... Kadın e, mücadelesine destek veriyoruz. O zaman siz e, bunu yapanların karşısındasınız da aynı zamanda. Ya kadın katilimi aynı zamanda bir toplumsal şey, toplumun kıymıdır. Ya sadece kadına karşı yapılmış bir kıym değildir. <gülüyor> yani bir soykırım aslında topluma dayalı soykırımdır. Evet. Siz hiç şiddet uyguladınız mı? Yok ben şiddet uygulamadım. Yani küçükken kız kardeşimi dövüyordum ama o da toplumsal zihniyetten dolayıydı. O zaman sonrasında gördüğünüz şeylere ses çıkardığınızı da söyleyebilir miyiz? Efendim? Gördüğünüz ya. şeylere, şiddete belki de ses çıkardınız. Evet, tabii ki sonra da kadına karşı yapılan bütün şiddetlere karşı çıktım. Hem aile işi hem farklı yerlerde gördüğümde karşı çıktım. Bu meselenin kökeninde at ata zihniyet ha. vardır diyorsunuz en son. 5000 yıllık bir sorundur yani bugün değildir yani kadın ta inanaya dayanan bir e, sistemsel bir sorundur yani <gülüyor> bugün için değildir sadece. Yani tarihseldir onun için uzun süreli e, mücadelesi gerekir. Tabii mücadelesi gerekiyor. 5000 yıllık zihniyet bir anda ortada kalkmaz. E, yani uzun Süreli mücadele gerekiyor. Bunu kadınla erkek beraber götürecektir. Sadece feminist anlayışla da bu sorun çözülmez. Hı hı. Eşitliğe dayalı kadın erkek eşit. Öyle çözülür. Yoksa sadece feminist erkeği redden çözüm de çözüm değildir. Erkeği tam olarak reddetmiyor. Yani Ama... e, bugünkü erkek zihniyetini reddedecek. Ama ikisi beraber yaşayacağı koşulların oluşması da yani. bu sorun çözülür. Ayrı bir mücadeleden bahsedemeyiz yani. E, tabii, tabii. Yani beraber mücadele ediliyorsa bugün şey yani her alanda mücadele etmek gerekiyor. Bugünkü savaşta erkek zihniyeti yani şey yok kadının yokluğluğundan Kadın iradesinin olmamasından dolayı çıkıyor bugünkü sömürü, bir sürü şey şey o kadının zihniyetinin olmaması ve erkek, erkeğin iktidar zihniyeti egemen olduğundan dolayı diyor. Böyle yaratan diyebiliriz. isminiz? Efendim? İsminiz? Ebu Bekir Gezer. Bir soru sorabilir miyim size Açık Radyo'dan İsm, ismim Seçil. Ee, bugün 25 Kasım kadınların neden sokakta olduğunu biliyor musunuz? Valla bir fikrimiz yok. Biz de buradan geçiyorduk. Hani, Baktık böyle bir toplantı var. Biz de hani, bakıp seyrediyoruz yani. Bu eylemin yapılması sebebi aslında kadına karşı şiddetle evet. mücadele günü. Hı -hı. Siz neler söyleyebilirsiniz Türkiye'deki kadına karşı şiddetle ilgili? Valla ne diyebilirim yani biraz daha mesela... Hı -hı. Kadınlara karşı hani saygı, sevgi çerçevesinde hani hoşgörü çünkü onlar, hani nasıl diyeyim, biraz daha geleceklerimizin hani bir ifadesi yani bana göre, hani öyle diyebilirim. Saygı, sevgi ve hoşgörüyle bu meselenin çözülebileceğine inanıyor musunuz peki? Bence çözülür yani, hiçbir şeyde hani sevgi, saygı olduktan sonra bence her şey çözülür yani. Onun dışında annelerimize sahip çıkalım yani o var. İsminiz neydi? Abdullah Karabulut. Teşekkür ederim. Ya yeniden onlar gül. bugün için 25 Kasım Kadın Dayanışması. Teşekkür ederim. Şimdi sosyolog Nilmut Dağla ile yaptığımız söyleşiyi dinliyoruz. Evet. Ee, söyleminin dile yerleşmiş, edil kelimelerin dokunduğu yer ve muhatabının böyle çok fazla kadınlar olduğunu biliyoruz. Bunun çok yerleşmiş bir bilinç olduğunu ve e, bununla bu nefret söylemi devamında da o bilinç derken o kültürün yeniden sürekli kendini ürettiğini, sürekli güçlenerek devam ettiğini biliyoruz bir taraftan. E, bu dile yerleşmiş kadını hedef alan nefret söylemi için neler söyleyebiliriz? Nasıl bir kökenden mi bahsetmek lazım? Ne, neler söyleyebiliriz? Herhalde ilk olarak söyleyeceğimiz şey sürekli olarak o dilin kendisinin e, kadını bir şekilde bir kalıba koyuyor olmasıyla ilgili. Yani bu kalıba yüklenen anlamlar değişiyor olabilir. Ama bu kalıba yüklenen anlamlar değişse bile... Kadın sürekli muhafaza edilmesi gereken, korunması gereken ve korunması gerektiği için eğer bu korunma kılıfı bir şekilde delinirse de bütün varlığıyla yok olacak bir varlık veya yaratıkmış gibi ee, maalesef öyle algılıyor. Ve tabii bu çok problematik. Gerçi bu algın yavaş yavaş değiştiği yerler alanlar görmüyor muyuz? Görüyoruz. Mesela Yeşilçam filmlerinde eskiden tecavüze uğrayanlar mutlaka ölürdü. Şimdi az ölmeye başladılar. Yani artık nelere seviniyoruz? Bu korkunç bir durum. Ama baktığınızda o algı her zaman var. Yani kadının o kutsallığını, namusunu sadece ailesi e, sevdiği ve onan, yani onaylanmış adama kullanıyor olması e, önemli ve e, ve bu bağlamda aslında sadece kadına yüklenen değil, kelimelere yüklenen anlamlar da değişiyor. Mesela çok net izlediğim ve hissettiğim bir örnek var. Ee, kadınla ilgili veya cinsellikle ilgili son derece sık e, küfürler kullanabiliyoruz. Ama sevişmek kelimesi ki sevişmek ne kadar güzel bir kelime. Ama bir anda utanılan bir kelime haline geliyor. Yani sevgi sözcüğü iki kişinin karşılıklı yapabileceği bir kelimeyi kullanamıyorken, şimdi radyoda olduğumuz için, Rütük rica için söyleyemeyeceğim yani bazı kelimeler hep <gülüyor> <gülüyor> gündelik hayatta ne kadar çok duyuyoruz ya bunların birçoğu ne kadar çok kadın bedeni üzerinden gidiyor. Evet. <gülüyor> zannederde yani hakikaten çok problemli bir yere sıkışıyor. E bu da bir pratiğin yansıması aslında. boş boşuna çıkmıyor bu kelimeler. Yani bu konuda mesela başbakan, diğer taraftan bunu sürekli üreten başka şeyler var. Medya var, bir taraftan meclis içi var, başbakan sürekli konuşuyor ve hiç değişmeden konuşuyor. Bir de bir taraftan da bunlar var. Bir de mesela dizilerde işte şimdi kadınlara karşı şiddet vesaire vesaire konusu çok fazla işlenmeye başladı. Ve bununla ilgili olarak da bu toplumda nasıl bir algı yaratıyor mesela sizce başka bir tarafa da kaydığını düşünüyorum ben mesela işte Fatma günün suçuna gibi bir şey oldu ve işte insanlar onun üzerinden bir sürü nema da çıkardılar bu nasıl bir algı yaratıyor sizce belki de dizilerin ya da yine medya üzerinden de konuşabiliriz bu söylemlerin toplum üzerindeki nasıl bir etkisi var şimdi e şöyle aslında dizleri çok izlemediğim için izle, iz, dizleri çok izlemediğim için şeyden çok endişe ediyorum. Yani bir genelleme yapıp yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Ama Fatma Gül'ün suçu ne? Bence e, popüler kültürü düşündüğümüzde yine de bir şeylere ...farklı bir bakış açısı gösterdi. Yani ne, ne demek istiyorum? Yine popüler kültür bağlamında baktığımızda... ...tabii ki yani baktığınızda o insanlar zengin olmasaydı... ...Fatma Gül acaba bu kadar adaleti rahat alabilir miydi vesaire filan gibi... ...eminim o dizi içinde çıkan ve gündelik hayatta bir yığın insanın... ...yani kolay şeyler değil. Yaşadıkları o sıkışık alanlarda problemler tabii ki var. Bu, bunu bir kenara koyuyorum. Ama diğer yandan orada bir kadın erkeğin bir beraber terapiye gidiyor olması erkeğin sürekli bir özür dileme yani özrün ve kabahatin onun farkında oluyor olması ve en son aslında hepimizin e, için çok önemli olan e, o mahkeme sahnesinde feministlerin olması benim için şu açıdan önemliydi o. Yani mesela şimdi çok güzel AKP'nin de bazı açılımları olduğunu filan yani Fatma Şahin takip ettik ve çok mutlu oluyoruz. Gerçi son NÇ'de yaptığı açıklamada biraz paya kırıklığına uğrattı bize ama onun parti içi baskı olduğunu düşünmek istiyorum ben. Ona inanmak istiyorum. Çünkü beraber çalışmak açısından önemli Adımlar atılıyor. Yani ona inanmak istiyorum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ondan önceki açıklaması da güzel erkek egemen dedi. Sonra yargının kararına saygı duymalıyız dedi. <gülüyor> ama yine de baktığınızda aslında o bile çok kadın hareketiyle çalışmaya başladı. Ona toplantılar vesaire yapıyor ama o bile aslında bütün bu şiddet söylemi içinde yani bütün bu şiddetin bu kadar görünür olması kadın hareketinin bir 30 küsur yıllık geçmişinden hatta Türkiye'de kadın hareketinden hani 80'ler diyoruz ama Osmanlı'dan da bu yana bir kadınlar bir, bir arada olmaya başladıkları bir gelenek var. O zamanki belki kadınlarla bugünkü anlamda anlaşamayabilirdik ayrı ama yani burada bir örgütlenme geleneği var. O gelenek de buna yol açtı. Bunu vurgulamak açısından önemliydi o Fatma Gül'ün. onu sembolik çıkış olarak yapması, destek olunması. O yüzden bazen popüler kültür tüketen ve popüler kültürle e, gerçeği gerçek olduğunu zanneden bir toplumda yaşadığımız için zaten popüler kültür bunu bütün neoliberal toplumlarda yani ekonomik olarak liberal olan bütün toplumlarda kapitalist toplumlarda bunu yapıyor ee, o yüzden ben çok negatif değerlendirmiyorum ama tabii ki yani içinde seyrederken biz fark ettiğimde rastladığımda gördüğüm bir takım sıkıntılar var ama yine de bu anlamda çünkü neler gördüğümüzü hatırlasanız da daha önce yani hani o yüzden <gülüyor> hani e, o anlamda bir adım diye düşünülebilir ve buna endekslememek lazım aslında tabii olayı yani. Evet, yani Bir de bir taraftan böyle bir şey evet bunların hepsini göstermemiz gerekiyor diyoruz ama diğer taraftan da mesela başka bir gazetenin e, geçtiğimiz günlerde unutmadığımız ve gerçekten de unutmayacağımız bir manşeti var. Arkasından da yaptığı çok saçma sapan bir açıklama var. O yüzden medyanın bu konudaki yaklaşımını sürekli dürtelemek sürekli evet. irdelemek ve arkasında olmak gerekiyor diye bir de başka bir şey var. Mesela bu kadının değiş Kadınlığın karşı şiddet meselesinde sokakta yaptığım röportajlardan da genel olarak edindiğim bir izlenim. Kadın güçleniyor, kadın para kazanıyor, kadının gözü açılıyor ve erkek onu o yüzden dövüyor gibi bir algı var. Yani kadın dediğin şey bu şekilde değişiyor, böyle evriliyor. Peki erkek dediğin şey de değişmiyor mu? De kadın mı değişiyor da sürekli kadına olan oluyor burada? erkek de değişiyor tabi ve bence aslında kadınlar özgürleştikçe erkekler daha da özgürleşiyorlar ama daha ve daha da özgürleşecekler ama şu anda o farkındalık düzeyi fazla yok çünkü kendine güvenini inşa ettiği zeminler sarsılıyor erkeğin yani garantili olan bir yapı değişiyor ama o yapıya zaten eleştirel olan erkekler için bir özgürleşme söz konusu çünkü o da daha eşit bir alana giriyor baktığınızda yani kendisini de daha az ezince alın ama bunun farkında olan aynı feminizmin düşünelim. Feminizmin birçok kadın farkında mı? Hayır. Yani feminizme hala bir erkek düşmanlığı olarak görülüyorlar. Kadının erkekten üstüne olmasaydı. Olabilir mi böyle bir şey? O zaman çok sıkıcı bir dünya olabilir. Yani A iktidar yerine B iktidar değil hikaye. Evet. Önemli olan bir arada o iktidar egemen dili sorgulayarak çözebilmek. Erkeklerin şu anda bir kısmı farkında. Ki bunu genellemeyin bizim çevremizde bizim derken hani tırnak içinde mürekkep yalamış yutmuş daha sol demokratik gelenekten gelen veya yani Müslüman demokratik gelenekten ar gelen arkadaşlarımız var. Onların da çok azı farkında bunların artık. Ama yavaş yavaş aslında bunu içselliğe farkına varmak biliyorsunuz adım adım olan bir süreç. Bunu üzerine okuyup yazmak, çizmek, düşünmek ve hayat pratiğine sokmak bir değişimler var ama daha çok uzun gidecek bir yolumuz da var. Ama o yüzden de erkete de tabii ki bir değişim var ve bu tam o sıkışma sancısı olabilir. Ee, şiddet ama, belki o yüzden. Ama şiddet hep vardı. Yani şimdi biraz daha arttı artmadığını bence daha başka bir nedeni daha var. Ee, Seçen, sohbetimizde biraz önce kayıttan önce bahsetmiştin. Bir çöpçü zannedersem şey demiş e, bir temizlik görevlisi şey söylemiş işte ekonomik bu sıkıntılar demiş. Aslında bence çok doğru. En doğru şeyi o söylemiş. Aslında o ekonominin sıkışması yani erkek de aslında bu acaba sistemden mutlu mu? Yani hani aslında şu anda baktığımızda hepimiz ortak sıkıntılarına dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani kendimizi var edemediğimiz bir sosyal, politik, ekonomik bir kısıt içindeyiz. Yani her ne kadar bir yandan konuşmadığımız şeyleri konuşuyoruz ne güzel. Ama tam konuşabiliyor muyuz? Bütün özgürlüklerle mi konuşabiliyoruz? Yoksa miş gibi miyiz? Galiba biraz onun sıkışıklığı hepimizi aldı ki de ki bunun da bence erkek egemen derken erkeklere bir şey söylüyor ama iktidar odaklı ve iktidarın çıkarlarına hedef olan o baskıcı söylemin problematize etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu çözüm. Için. Evet. Yani aslında konuşacak çok da şey var bir taraftan ama seni de çok yormak istemiyorum bu konuyla ilgili olarak. Peki bu medyadaki yansımalarına baktığınız zaman kadın meselesinin özellikle kadının e, ya e, kadının meta olarak görüldüğünü çok net olarak görüyoruz. Çünkü ben bugün başka bir haber okudum mesela. İşte komşuda kriz kapıya dayandı. Kadınlar sokaklara çıktı diye ama kadınların sokağa çıkmasından bahsettiği şey işte kadınlar fuhuş yapmaya başlamışlar. İşte bunu e, böyle sür manşette yine neredeyse çıplak bir kadın e, manken koyarak gösteriyorlar filan. Yani bu, bu bambaşka bir Boycu. Yunanistan'da, Yunanistan'da. Evet. Yunanistan ekonomik krizi yüzünden böyle bir problem baş göstermiş. Bu da yanılmıyorsam neyse gazeteyi söylemeyeyim. Tam hatırlamıyorum da çünkü. Türkiye'deki medya yaklaşık bu düzeyde ve kadını tam olarak böyle ortaya koymak e, derdinde. Sen neler söyleyebilirsin? E, bu bence çok anlamlı bir örnek oldu. Aslında politik acıların yani ve bu politika araçsallaştırılan şeylerden bir daha oradan başlayayım. Cinsiyetin kendisi. Mesela aklıma hep şey geliyor. Çok da belki acımasız bir şekilde olduğu için bu yaz yaşadığımız o HES olayları. hidroelektrik santrallerle ilgili göstericiler vesaire. Mesela bir eylemci kadınla ilgili yani başbakan kadın mı kız mı belli değil. Ne fark eder ki? Bir, yani bu neyi ifade ediyor? Bu direkt bir namus algısına vesaire gönderme yapıyor ve bir anda biz asas konumuzu veriyoruz yani ve o kadın bir de yani oraya çıktıysa zaten kadındır kız olamaz kız olmak çünkü biliyorsunuz artı değer yani bir türlü kadına da kadın diyemeyen bir problemli ama artık erkeğe de oğlan diyemiyoruz yani benim küçüklüğümde oğlan ve kız vardı sonra biz büyüdük erkek ve kadın olurduk ama oğlan artık eşcinsellikle birleştirilerek ötekileştirildiği için homofobik bir yaklaşımdan o gitti diğer yandan bu verdiğin örneğin şöyle güzel bir yanı var bence tam ee, o egemen olan etnik grup, dini grup neyse onun ondan olmayanı, hak, olmayanı hakaret için de bu kullanılıyor. Yani işte onların karıları zaten tırnak içinde tabi söylüyorum bunları. Onların zaten kadınları fuhuş yapar aya açlıktan. Bizim analarımız falan öyle mi yapar? Asla yapmazlar. Halbuki bizde devletin yıllardır fuhuşu vergilendirdiği ve bu vergilerden övündüğü ee, ve manukyan evet bir kadındır ama ne kadar erkek egemen bir kadındır? Çünkü kad genç kadınların bedeninden bunların yapıldığı. Bunlar önemli bir devlet vardı yani. Buradaki paradoksu görmeyiz ama biz onu o şekilde sunarız. Veya hep aklıma e, Engin Ardıç'ın unutulmaz bir yazısı gelir. Törenize tüküreyim diye. Gayet, biri hangi biri diyecek Bu çok nettir ama burada da Kürt erkeğini aşağılamak için hani Kürt erkekleri kendini hani o tam o şey Amerikan'da o beyaz wasp söyler mi? Hani siyah erkeğe bunu yapardı zamanında. E, Afrika Amerikan diyelim Afrikan Amerikan erkeğe bunu yapardı ne yapardı Afro Amerikan erkeğe yapardı ne yapardı işte onlar kendi cinsel dürtülerinden dolayı hiçbir şeyi tutamazlar hem şiddetlerini hem cinselliklerini işte öyle bir kontrol edemezler ki tecavüz ederler ya döverler aynı şeyi o yazıda aslında Kürtler tutamadığı için töreden kadınlar öldürülüyor halbuki bugün görüyoruz ki aslında kadına karşı şiddet sana da olabilir veya da olmuştur zaten hayatımızda. Nokta yani bunu hani şu anda konuşuruz konuşmayız ayrı ama biz bunun içindeyiz hiçbirimizde dışında değiliz. hiçbirimiz daha korn kornaklı alanlarda değiliz. Çok normalleştirilmiş bir yanı var. Evet. Yani bir de toplumdaki algı sürekli bu yönde değil mi zaten? Yani hani bir taraftan da öyle feministleri bu meseleyle uğraşan ama hiç bu şiddete maruz kalmamış kadınlar olarak da görüyor insanlara, ama alakası yok yani. Sen bu toplumda kadınsan, sokakta yürürken zaten maruz kaldığın bir sürü şiddet biçimi var yani. Tek tek hangimizin sayması gerek var ki bunu. Peki bu e, yeni dönem diyelim, Fatma Şahin'le ilgili e, neler düşünüyoruz? neler olabilir sende? Yani biraz daha umutlu yiyebilir miyiz belki? Ya da üzerine biraz daha baskı işe yarıyor. En azından gruplarla konuşuyor falan gibi. Ben tabi burada biliyorsun kadın hareketi amarg ve kader şapkalarım vardır. Burada kaderin şeysini görmek lazım. Aslında Fatma Şahin, kaderin siyaset okullarından bir kadındır. Orada eğitim almış bir kadındır. Mesela bu önemli bir şey. Yani kendisi gelip talep edip almış biri olarak düşündüğünde aslında zaten bu meselelere ilgili bir bakış, Bu açıdan önemli. Ee, diğer yandan şu anda AKP'nin politikalarına baktığınızda, da, yani bir hükümetin politikalarına baktığımda da ben, ee, görüyorum ki çok homojen bir politik alan izlemediği çelişkili anlar oluyor. Bence o çelişkili sapmalarından biri de Fatma Şahin gibi geliyor bana şu dönem için. Çünkü bir takım açıklamalar yapıyor. Bu şiddetle ilgili. Mesela ilk bir tasarı sundu. O tasarı eleştirildi. Onları dinledi. Vesaire. neçe davasını biraz önce söyledik. Her ne kadar son açıklaması hoşumuza gitmediyse de hakikaten gündemi elinde tutarak bunu yapmaya çalışıyor ve bence bu çok önemli. Ama diğer yandan unutmamak gereken bir şey var. O da çok ciddi bir şekilde hala savaş devam ediyor ve savaşın devam ettiği ortamlarda kadınlar bu kadar öldürülmesine rağmen ikinci plana düşüyorlar. Çünkü bir anda bu milli, milliyetçilik belli, beraberlik gibi söylemler ana yere ek, oturuyor ki bence bu da çok sıkıntılı bir durum. Yani bir de militarizmin beslediği o eril dilden nasıl kurtuluruz bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bu vicdaniret falan dediler ben bayağı şaşırdım ben ve benim çevrem böyle bir anda mı deyip böyle bir umut belki diyorsun sonra tekrar böyle geri geliyor her şey filan. Aslında en eninde sonunda olacak ama şu anda hükümet para toplamak istediği gibi geliyor bana. Çok mu acımasızım? Yok bence çok gerçekçi bir de yani net neden bir anda ortaya çıktığını da biliyoruz AB politikası. Yani AB istiyor ve e, uygulanmak durumunda kalıyor gibi bir şey var maalesef. Evet aslında daha devam edebilirdik ama e, bitirmek zorundayız çünkü e, programımızın süresi itibariyle. Nil ile konuştuk. E, Fatih Üniversitesi e, öğretim üyesi, e, öğretim görevlisi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet bu hafta e, sokaktan sesleri İstiklal Caddesi'nden sesleri dinledik ve arkasından Nilmut'larla sohbet ettik. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.